Kur'an-ı Kerim'de sperm bel ve kaburga kemikleri arasından atılır buyruluyor. Buna karşılık bazı kimselerse sperm'in testislerde oluştuğunu iddia ederek Kur'an'a itiraz ediyor. Bunu nasıl anlamalı? Hakikat birdir, değişmez. Ezelden ebede aynıdır. Allah bilir. İnsanı o yaratmıştır. Onun kimyasını... Ruhunu, aşkını, vecdini en doğru kim bilir? O bilir, yaratan bilir. Bir eşyayı icat eden bilir. İnsanı da halike olan Allah Azze ve Celle bilir. Kur'an-ı Kerim bir tıp kitabı değildir. Ama bize insana dair belli hususiyetlerden de Allah Azze ve Celle bahsediyor, haber veriyor. Peki neden bunlar? Bakın ibret alın. Nereden sizi nereye getirdim? Ne halde getirdim? Bunları anlatıyor. Bu bağlamda Kur'an-ı Kerim "Falyanul insanu mimma khuliq indafik yakhrucu min beyne's sulb esasında ateist değis vesaire bunlar Bunların itiraz etmiş olduğu mevzu bu hadise. İnsanların binlerin, on binlerin hakikatine varınca, erince iman edecekleri bir mevzudur. Niçin öyledir? 15 asır önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona gelen Kur'an-ı Kerim öyle muazzam bir hakikati ifade ediyor ki bunun öncesinde فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِنْ مَخُلِقْ insanı tıp noktasında araştırmaya davet ediyor. Baksın diyor. Neden yaratıldı? Sonra o insanın aslı olan su nereden geliyor? min مِنْ sulbi السُولْوِ وَالْتَّرَائِ Yani Omurga kemiğiyle, ber kemiğiyle, kaburga kemiği arasından çıkıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 15 asır önce Kur'an-ı Kerim'le buna haber verdi. Bu adamlar ne diyorlar? Peki o meninin üreme yeri testistir. Orası değildir diyorlar. Peki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde bugün olduğu gibi tıp, laboratuvarlar var mıydı? cenini, anne karnında gören, onun fotoğrafını çeken aletler, cihazlar var mıydı? Yoktu. Hiçbiri yoktu bunları. Fakat Kur'an-ı Kerim o zaman diyor ki, insanın aslı olan o su, göğüs kafesiyle beli arasından geliyor. Efendim, bugün doktorlara da sorun, hekim kardeşlerime sorun, embriyologlara sorun, bu alanda uzman olanlara, hakikatte uzman olanlara sorun. Şunu diyecekler size. Çocuk, ya da cenin 8. haftaya gelince onun testisi kız çocuğuysa yumurtalığı nerede yaratılıyor? Göğüs kafesi ile bel kemiği arasında işte buralarda yani arkadan o kemikle göğüs kafesi arasında orada yaratılıyor Allah Azze ve Celle merhale merhale onun organlarını uzuvlarını orada yaratıyor 8. haftaya gelince o testis ya da kız çocuğu ise yumurtalık nerede yaratılıyor burada yaratılıyor Allah Azze ve Celle ilerleyen zamanda onu indiriyor aşağıya iniyor peki şarteller yukarıda sistem yukarıda hep omurilikle omurga kemiği ile irtibatı var bir adam trafik kazası geçirse omuriliği incinse omurga kemiği kırılmış olsa adamın çocuğu olmuyor veya Soğukta kalıyor birisi, bey soğukluğu oluyor, ondan dolayı sürekli onda akıntı oluyor. Yani orayla bir irtibat var. Hadiseyi şöyle tasavvur edin, bir çikolata makineniz var, orada da şarteller var. Makinede her şey var, her şey var ama ceryan gelmiyorsa o zaman çalışmıyor. Çikolatayı üretemiyorsunuz testisin inmiş olduğu merkezle testis arasında yakın bir irtibat var. Onun için insan uyanabilmesi için o omurilikten bir sinyal alması lazım. O sinyali alabiliyorsa o zaman onda bir uyanma oluyor. O zaman o meni geliyor hadise vesaire sonra cana bak onlara eğer ikram ediyorsa çocuk ikram ediyor takdir ettiyse. Peki şimdi onlar diyorlar ki, efendim tesiste üretiliyor beni. Onun aslı neresi, menbaa neresi, nerede yaratılmış? Kur'an-ı Kerim bunu 15 asır önce haber veriyor. Bugün yeni yeni onu anlıyorlar. Neden? ela يَعْلَمُ men خَلَقُ hey ateist! Eğer hakikati görmek istiyorsan, senin akıl diye, vicdan diye, ilim diye, bilim diye, gerçekte bir davam varsa, bu noktada bir namusun varsa, işte insanın yaratılması, oradan Allah Azze ve Celle onu indiriyor. Yani burada onun vatanına, asıl yurduna, öz ülkesine, Kur'an-ı Kerim oraya işaret ediyor. İşte orayla yakın bir irtibatı var, onu söylüyor. Yoksa herkes biliyor ki o testiste üreme oluyor. Fakat sinyal nereden geliyor? Eretik nereden geliyor? Uyanış nasıl oluyor ve bütün bunların merkez karargahı neresi? Nerede yaratıldı? Nereden? Oraya intikal etti. İşte ona işaret ediyor. Yani bu Kur'an'ı hakikate insanlar eğer ateizmanın, deizmanın masallarından kurtulabiliyorlarsa hakikatle kavga etmekten zevk değil, ona teslim olmaktan zevk alıyorlarsa gelecekler bu hakikat karşısında diyecekler ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bugün ancak şu kadar teknolojiyle vakıf olabildiğimiz bu yaratılış mucizesini Kur'an-ı Hakim 15 asır önce haber verdi bu Allah kelamıdır deyip iman edecekler mesele budur.